Maaş aldığım bankadan bizim tarafımıza yatan bir promosyon var. Bu promosyonu kullanmak helal midir, haram mıdır? Yoksa bir fakire mi vermemiz gerekir? Hocamız ne tavsiye eder? Evet, promosyonla ilgili zaman zaman sorular gelir. Evet, Çokça sorulur. Çünkü memur veya işçilerin belirli bir zaman sonra hesabına bir para yatıyor. Hı hı. Bu para niçin yatıyor? Öncelikle bunu bilmek lazım. Mesela siz maaşınızı A Bankası'ndan çekeceksiniz. E, A bankası e, o parayı oradan çekmeniz, daha doğrusu maaşınızın o bankaya yatması kaydıyla size bir ödeme yapıyor. Anlaşmayı kiminle yapıyor? Aslında e, o kurumla Kurumu yapıyor. Yani arada ben yokum, maaş sahibi olan benim herhangi bir dahlim söz konusu değil ama e, oraya yatırmayın desem dahi yatırılacaktır. Yani öyle bir yetkim de söz konusu değil. Bu bir bankayla bizatihi faiz işlemi yapmak gibi direkt ona yüzde yüz benzeyen bir iş olarak anlaşılamaz. Hı hı. Fakat şu yönlerden sıkıntı var. Yani parayı ödeyen banka gelirinin epey bir kısmı da yüzde fazlası daha ziyade faizden oluşuyor bildiğimiz evet. kadarıyla. Bu sebeple bir de Yapılan işlemde bir celbi menfaat dediğimiz, menfaat celbi söz konusu olduğu için faiz şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ne yapacak? Soruyu soran kardeşimiz maddi olarak sıkıntı çekmiyor, borçlu değil, maaşıyla idare edebiliyorsa bu parayı ne yapsın? Bir fakire versin. Onun bu paradan istifade etmesini temin etsin. Yani bu faiz parası hocam peki fakire nasıl veririz gibi bazı insanlar sorabilirler. E, haram olan bir para faiz olsun vesaire muhtaç olan kişiye verildiği takdirde onun açısından faiz e, olarak yani haram olarak düşünülemez. Yahut onu kamu yararını harcayabilir. Ne yapabilir? Yol yapılıyordur, çeşme yapılıyordur, bir okul yapılıyordur oraya vermek suretiyle o paranın ihtilafından <gülüyor> ve vebalinden kurtulmuş olur. Evet.